Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu, Kanal İstanbul'la ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklama, içinden geçtiğimiz siyasal süreç neler olduğunun farkında olanlar için bile çok ağır. Fakat bilmeyenlerin de ortaya saçılanlarla aslında hiçbir yapılan işin halkın yararına olmadığını bir avuç yandaş sermaye mafyanın servetine servet katması için olduğu günü görüyor. Bu akıl ve bilimden uzak projede yer alan şirketlerin hepsinin isimleri biliniyor. Afya, yandaşlar ve hatta büyük sermaye halkın büyük emekle ayakta tutmaya çalıştığı tarım arazilerine türlü mafyatik araçlarla el koyuyor. İtiraz edenlerin karşısına şirketlere kalkan olan kolluktan aylardır bilir kişi keşfi yaptırmayan, yürütmeyi durdurmayan yargıya kadar bu cinayetin işlenmesinde fail. Sadece kanalın maliyeti 172 milyar liranın üzerinde o da şimdilik. Bizim paramızda şirketlere devlet taahhütü vereceğinin de altı kalın bir biçimde çiziliyor. Halk açlıktan kırılırken, deprem kapımızdayken, halkın konutlarının yerine yapılandırılması gerekirken 3-5 şirkete milyarlarca dolar vaat ediliyor. İstanbul'un 3. bölgesinde yaşayan halk yeniden yerinden edilmeye çalışılıyor. ÇED raporunda tarif ettikleri nitelikli insanlar için yani bir avuç zengin için yeni bir şehir inşa edilmek isteniyor. Çünkü bu proje Akla, bilme, hukuka, halkın iradesine karşı sadece insanlara değil bütün canlılara zarar verecek bir proje. Adeta İstanbul'a, hava, su, orman, deniz ekosistemlerine yani canlı yaşamına karşı açılmış topyekün bir savaş. Bir avuç rantçı dışında hiç kimseye fayda sağlamayan bir proje deniyor. Ayrıca biz İstanbul halkı olarak tekrar ediyoruz. Bu projeden vazgeçin. Bilimle, halkla inatlaşılmaz ilan ediyoruz vazgeçmediğiniz durumda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlı biçimde mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul'u seviyoruz, kanalı istemiyoruz diye bitirilmiş açıklama. Euronews'dan Mustafa Bağın haberine göre İsviçre'de halk tarım sektöründe sentetik böcek ilaçlarının yani pestisitlerin kullanımının yasaklanmasına ilişkin teklifi oylamak için sandık başına gidiyor. 13 Haziran'da yapılacak referandumda tasarının kabul edilmesi halinde İsviçre pestisit tarım ilaçlarını Yoksa zehir mi desek, bilemedim, yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olacak. Yasağı destekleyenler, yapay ürünlerin ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını ve biyolojik çeşitliliği azalttığını savunuyor. Üretişler ise söz konusu ilaçların titizlikle test edilip düzenlendiğini, güvenli bir şekilde kullanılabileceğini ve bunlar olmadan mahsul veriminin düşeceğini belirtiyor. Aynı gün İsviçre'nin içme suyu ve gıda kalitesini iyileştirme hedefiyle hayvancılıkta sentetik böcek ilacı ve antibiyotik kullanan çiftçilere, Doğrudan sübvansiyonların kesilmesini öngören tasarı da oylanacak. İsviçreli şarap üreticisi Roland Lenz, tasarıların kabul edilmesi halinde çiftçilere 10 yıllık bir geçiş süreci verileceğini ve bu durumun İsviçre'nin organik gıdada öncü ve dünyanın geri kalanına da örnek olmasını sağlayacağını dile getirdi. Lenz, hayatın temel unsurlarından biri olan temiz su tehlikede sözleriyle tasarıyı neden destekleyeceğini anlatıyor. Dün 8 Haziran Dünya Okyanus Günü'ydü. Bugüne özel Greenpeace yaptığı açıklamada endüstriyel balıkçılık, plastik kirliliği ve derin deniz madenciliği gibi yıkıcı insan faaliyetleri karşısında savunmasız olan okyanuslarımızı korumamız şart. Bunun için dünya genelinde bir kampanya yürütüyor ve Birleşmiş Milletlerden güçlü bir okyanus anlaşması talep ediyoruz. Şimdi sen de imza ver, İnsan faaliyetlerine kapalı okyanus koruma alanları oluşturulsun diyor imza kampanyasında başlatmış olduğu Greenpeace. Cuma günü başlayan Marmara Denizi Eylem Planı koordinasyon toplantısının sonunda müsilaj sorunuyla mücadele etmek için bir eylem planı hazırlandı. Kocaeli'deki toplantıya çevreştiricilik bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Marmara Denizi'nde kıyısı olan belediye başkanları, valilikler ve vekilleri de katıldı. Kurum 300 kişilik ekibimizle, Marmara Denizi'nde 91 noktada Karadev'da tüm atık su arıtma ve katı atık tesislerinde kirlilik kaynaklarında denetimlerimizi yaptık. Suyun altında ve üstünde 100 farklı noktadan numuneler aldık açıklaması yapıldı. Acil müdahale kapsamında 8 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yani dünden beri 7 gün 24 saat sürecek müsilajın tamamen temizlenmesi çalışması başlatılacak. Kurum önümüzdeki 3 yıl içerisinde Marmara bölgesinde bulunan tüm illerimiz... Atık su arıtma tesislerini dönüştürmeye yönelik çalışmalarını tamamlayacaklar açıklaması yaptı. Aynı zamanda bir yıl içinde Marmara bölgesinin tüm illeri ve ilçelerinde sıfır atık uygulamasına da geçilmesi, atıkların karada toplanması da planlanıyor. Marmara denizindeki kirliliğin sağlığa muhtemel etkileri konusunu değerlendirdi. Profesör Doktor Mustafa Sümbül diyor ki bakteri, virüs, parazit gibi 30'dan fazla mikrop ve çeşitli kimyasallar Kirli su ve yiyeceklerle alınıp insanlarda hastalığa neden oluyor. Kolera, bağırsak parazitleri, bulaşıcı sarılık ve tifo, gıda ve kirli su ile bulaşan başça hastalıklar arasında dedi. Profesör Doktor Sümbül, son günlerde Marmara Denizi'nde görülen yoğun kirliliğin bulaşıcı hastalıklara yol açması mümkün. Bu konuda vatandaşlarımızın kirli alanlarda denize girmemesi, bulantı, kusma, ishal ve ateş gibi bulguları olanların acil olarak sağlık kurumlarına başvurması gerekiyor. Ayrıca deniz kirliliğinin yoğun olduğu alanlarda deniz ürünleri avının yasaklanması, deniz ürünlerinin iyi pişirilmeden yenmesi toplum sağlığı açısından da önemli dedi Profesör Doktor Sümbül. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri